senaryo İslam gemici Prensesi Prensesi ha Eleni sen misin Niçin böyle dalgın oturuyorsunuz? Üzgünsünüz galiba Üzgünüm İçime fakanlar basıyor Sizi eğlendirmek için ne atmama mazur edersin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 mücelfer altın elinize ne gel benim için hayatın en zevkli tarafı insanları sevindirmek han delerle de bahçeye yollasam mı yalnız kalmak istediğini söylemiştim elim özür dilerim prensesi ah, gece ne kadarsın. her taraf seçti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 Ya, ya, şu zaman yolunu boşlukta tutan, ki. bunları ve her mahluku yaratan bir Halik var ama o bizim papazların ağzlarında şıpıtı şıpıtı anlattıkları yaratıcı değil. Gerçekte doğru orada Ah! Oh, i̇çim yavaş yavaş derin çile doluyor. Ruhumu saran sıkıntı kayboluyor. Ah, ne kadar huzurluyum. Neredeyse kendimden geçeceğim. Bir kuş gibi hafifledim. La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Ne? Ne dedin? Benim ne dediğim de? La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Daha önce hiç hissetmedim ve hiç söylemedimdir sözü. Peki manası ne bu? Manası. Kalbime öyle geliyor ki bu cümle Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür demek. La ilahe illallah Muhammed'in Resulü'nü. La ilahe illallah Muhammed'in Resulü'nü.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 ...sabahtan beri yanımızda. Baba siz neden Bağdat'ta değil de... ...Dizle Nehri'nin kıyısına zembil örüyorsunuz? Evladım... ...zembilleri hurma yaklaklarından örüyoruz. Bağdat'ın içinde hurma yaklaklarını... ...bolca bulamayız ki. Olsun yine de Bağdat'ta çalışabilirsiniz. Doğru. Bağdat'ta da çalışılabilir. Ama sen fark etmedin mi? Bazı zembilleri suya veriyoruz gidiyor. Niçin?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 İbrahim Havar, bana yardım et. Sübhanallah. Sanki bir genç benden yardım istedir. Yoksa bir yar sesini öyrəmi sandır. Nasıl olur? Ey İbrahim Havar, bana yardım et.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 Bağdat'ta akşam ezanları okunuyor. Allah hiçbir İslam memleketini ezan sesinden mahrum etmesin. Amin. он у Gənc bir kız. O karışık duyduğum ses... ...bu ses işte Evet, sesini evet, sesin esrarı çözüldü. Allah Allah. Ben, ben yaklaştıkça kafes uzaklaşıyor. Kurtar beni. Ya İbrahimovam. Kurtar beni. Kurtar.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 Şimdi hocam Cüneydi Bağdadi Hazreti'ye hayatta olsalardı. Bu sırrı çözerlerdi ama. Bakalım. Gün doğmadan neler doğar. at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 Yağmur hızlandı. Epeyce hızlanacağız herhalde. Al şu benim üstümdekini de... ...şöyle bir duğda yere sığınalım. Ya siz efendim. Hayır, siz uçursunuz. Emir'e hayır demeye ruhsat var mı Abdülhamid? Siz anısa gel. Abdülhamid Duydun mu? Niye? Şöyle, o yere, oraya. Tabii. Lizan'a gel. İstanbul'a diye sesi. Kim? Bir mi dedi? Allah Allah. Yine aynı ses. Düğünlerde kimse yok. Peki, mühim değil. <Gülüyor> Muhafız. Buyurun İmparator Hazretleri. Eleni iyi çağır. Emreden. İmparator Hazretleri. Prenses Tanasya son zamanlarda biraz rahatsızmış galiba. Hiç anlamıyorum muhterem psikofos. Üstelik birkaç gündür odasından da dışarı çıkmıyor. Kendi kendine bir şeyler sayıklıyormuş. E, şey saray hekimi bir muayene Haklısınız.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 hemen kelime şahadettir. Bölümün ne zaman vaki olacağı belli olmaz. Şimdi benim söyleyeceklerimi tekrar et. Peki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu.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 Hikayem bundan ibaret. Hakikati araştırma cehdi seni iman nimetine kavuşturdu. Bir şey söylemek istiyorum. Çekinme Yağmur. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Yolumuz Mekke'ye ama. hayli uzak. Olsun. Geleceğim. Sen bilirsin.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 ...inşallah bir suya rastlarız ...kana kana içeriz. Yakup... ...suyumuz hiç kalmadı. İbrahim Havva sahtetlerinden isteyelim. Belki onun kırbasında vardır. Hadi üstada yetişelim. Hocam... ...söyle evladım... İçimizin de suyu bitti. Acaba sizin kırbada su var mı? Var. Alın bakalım. Teşekkür ederiz hocam.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 Müslüman olduğunuzu anlarlarsa biskopos ve yardakçıları size muhakkak zarar verirler. Yok, yok yok korkma elini. Beni koruyan korur. Bana bir zarar veremezler. Hiç korkma. Şu ağaçlıkta mola verelim. İyi olur hocam. Biz acıktık. Bizans'a gel. İstanbul'da Aynı ses. Aynı ses çağırıyor. Defalardır çağırıyor. Abdülhamit ve Yakup belli ki yine duymamışlar. Mutlaka İstanbul'a gitmeliyim. ...rahten attığım her adım Hicaz'a doğru değil sanki geri geri gidiyor. Bir kuvvet beni İstanbul'a çekiyor. Ya siz? Siz diyemeyecek misiniz efendim? Siz buyurun. Afiyet olsun. Ancak... ...ancak bana müsaade... İnşallah Mekke'de buluşuruz. Şey tabii zaten umreye gidiyoruz ya efendim. Siz gideceksiniz. Ben ben geri dönüyorum. Güzel. Yani efendim. Ben sizinle olmak için inşallah. İnşallah yine beraber oluruz. <gülüyor> Allah'a ısmarladık. Dua ediniz. ''Ne diyorsun ya Hamidi Esvet?'' ''Büyüklerin işini akıl terazisiyle tartma.'' Diyorum.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 Sen ruhtan ne anlarsın ki onu kurtarmaya bakıyorsun? Hıh acı duymazmış. Hadi sok bakalım parmağını şu ateşe öyleyse. Bu adam da kim? Ne zaman geldi duymadık? Bu da bir adam ne, bir adam. Sen de kimsin yabancı? Bu köyde ne işin var?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 ...ne desem bilmem ki... ...ama zannedersem Andrea iyileşecek. Bu haber hiç iyi değil. Bari ben de Apostol'un evini ziyaret edeyim. Belki vaziyete hakim olurum. Apostol evladım... ...ben şey günlerdir kardeşini merak ediyorum da... ...nasıl oldu? Eee...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 vezefendi. Durun, ne istiyorsunuz evladım? Ben sizin muhakkak görmemiz lazım. E kim misiniz? Öyle haber verebilirsin. Peki. içeriye bildireyim. Apostol, bir şu sarayın süsüne, yaldızına, deppetesine bak. Hı hı. Bir de içindekilerin şu anki hallerini düşün. Ya imparatorun yerinde olmak istemezdim doğrusu.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 Anlaşılan kızcağız aktırma niyetinde Herkesin susmasını rica ediyorum. Size niçin deli bebilen? Bir gece çok sıkıldım. Nedimem Elin de yanımdaydı. Onunla biraz konuştuk. Fakat ferahlayamadım. Değil mi eliniz? Evet efendim. Doğru hatırlıyorsunuz. Bunun üzerine... ...kimseyi yanıma almadan... ...sarayın bahçesine çıktım. Aydınlık bir geceydi.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 Aman yarabbi. Mekke, Kave-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Apostol, sen de görüyor musun benim gördüklerimi? Görüyorum. Ama bana apostol deneyin artık. <Gülüyor> İbrahim Havas. Vakit yaklaştı. Allah'a kavuşma arzusu artık dayanılmaz noktalara vardı. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Öldü. Evet. Öldü. Öldü. Öldü.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 İman olduktan sonra vefat etti. İki mümini sanki imanına şahit ederek dünyasını değiştirdi. Peki şu kadar kalabalık Bizant'ta nasıl oluyor da hem de sarayın dört duvarı arasındaki bir insana ilham yoluyla iman nasip oluyor? Sebebini Eleni anlattı ya. Anlattı mı? Ben duymadım. Mal toplamaktan hoşlanmayan cömert bir insandı dedi ya.